Cenab-ı Hakk'a soruyor. Ya Rabbi diyor seni ben nerede arayayım diyor. Nerede bulurum diyor. Cenab-ı Hak da Ya Musa diyor beni diyor gönlü kırıkların yalnızların yanında ara beni buyuruyor. Yani İslam bizden böyle bir kardeşlik istiyor. Fedakarlık istiyor. Aşk ile yaşanan bir iman istiyor. İhlas istiyor, takva istiyor. Yine bu işin emniyetini binayen. Abdullah İbn-i Mübarek Hazretleri var. O, tabiinden. Hanefi'nin de müştehit derecesinde bulunan zahiri de o seviyede büyük bir zat. Aynı zamanda çok salih bir zat. Haç yapıyor. Haçtan sonra haremde bir yakaza hali oluyor. Yarı, uyarlık, yarı uyku yarı şey hali şey oluyor. İki melek konuşuyorlar. Bir melek öbürüne diyor ki bu sene diyor 600 Kişi hac diyor, öbür melek de diyor ki, fakat diyor, hiçbirini hacca kabul etmelidir diyor. Şimdi, ayet-i kerimeleri düşünüyor, Cenab-ı Hak damir buyuruyor, bu beli bile incelmiş, artık o develerle gelenler, yani bütün yorgunluk vesaire, toz toprak içinde gelenler, yani secdeleri, gözyaşı ıslatanlar, bu da ayrı bir hikmet bildiriliyor ona. Tabi, muhakkak kaçlar İnşallah Cenab-ı lütfuyla, büyük günahlardan kaçır, güzel dikkat edin, Cenab-ı Hak kabul edin inşallah. Ve burada bir hikmet taraf bildiriliyor. Sonra diyor ki, öbür melek. Fakat diyor, Şam'da diyor, Ali bir muvaffak sebebiyle diyor, hac, hac yapmayan biri sebebiyle diyor, bütün diyor, için hacca kabul oldu diyor. Abdülham i̇bn Mübarek adı, merak ediyor. Ben de Şam'a gideyim diyor, bu kişiyi bulayım diyor. Bu hem hac yapmadı, ne amel etti ki? Bunun sebebiyle bütün Hüccac'ın hacca kabul oldu. Şam'a giden bir kervana biniyor. Şam'a gidiyor. Ali bin Muaffak'ın adresini buluyor. Evinin kapısını çalıyor. İçeriden bir ses kimsiniz deyince Abdullah bin Mübarek diyor. Kapıyı açıyor Ali bin Muaffak. Abdullah bin Mübarek karşısında görüyor, düşüyor, bayılıyor. Müştehit, büyük bir Allah dostu kendisinin kapısına gelmiş. Soruyor kardeşim diyor, sen diyor bana bir amelinden bahsetsene diyor. Yani şu son zaman yaptığı bir amelden bahsetsene diyor. O diyor benim diyor bir amelim yok diyor doğru dürüst diyor. Ben de 30 senedir diyor bir hacca gitmenin heyecanı içindeydim diyor. Eskiciydim, ufak tabi biriktirip biriktirip en yani 30 sene sonra diyor bir hacca gidecek kadar bir para biriktirdim diyor. Hazırlığını yaptım diyor. Ailem peksimet yaptı, yol şeyini hazırladı diyor. Ailem hamileydi diyor. Komşudan bir et kokusu geldi. Dedik efendi ben hamileyim. İmrendim bana şu etten bir lokma getirir misin dedi. Komşuya gittim. Komşuna böyle böyle dedim. Bana de dedi, bir lokma et verir misin hanım hamile? Kokusu da burnuna şey yaptı. Komşudaki vereyim komşu ama dedi. Bu bize helaldir sana haramdır dedi. Niye bize haram da helal? Çünkü benim çocuk çoluk günlerdir aç. En yandan bir ölü bir hayvan buldum. Ondan bir parça et kestim. Onu kaynatıyorum. Onu avutuyorum. Bir helal gelince onu vereceğim. Yoksa bunu mecburi vereceğim dedi. Ben de dedim. Ya Rabbi bu senin kulun. Halika sensin. Bu benim için de büyük bir imtihan. Ben bunu 30 seneli senin için biriktirdim. Haç yapmak için. Bak, bu da senin kulun. Kalp nazargahı ilahi. Bu 30 senelik birikimi bu aileye veriyorum bırakıyorum dedim. Benim yaptığım amel buydu. Velhasıl bir gönle girebilmek, o gönlü bulabilmek, her gönle de değil. Yani Allah diyen, Ya Rabbi diyen bir gönle girebilmek, o gönülden bir dua alabilmek. Cenab-ı Hakk'ın rızası bazen ufak bir şeydi. emmet vermediği bir şey. Bazen orta bir, bazen çok büyük bir şeydi. Allah'ın kahrı da öyle. Bazen ufak bir şeyde kahre oluyor, bazen orta, bazen büyük. Bir kediye merhametsizlik, ibadetli bir kadın cehenneme gitti Efendimiz. Yani insan öyle bir şey oluyor ki öyle bir mayın tarlasındayız ki Allah korusun en ufak bir dikkatsizlik torbayı boşaltı veriyor. Bir şeyde bir hassasiyet göstermek de Cenab-ı Hak'ın büyük bir rızasını celbi ediyor. Ve muhtacın ihtiyacını görmek müminin bir vicdan vazifesi olmuş oluyor. Müslüman muhtaçları sevindirmek neşesiyle yaşayan bir kişidir. Unutmamak lazım ki şunu. Allah es ve mahrum buyuruyor. Yani isteyebilen ve istemeyen muhtaçların rızkını bizim bizim rızkımıza katmıştır. Onların rızkı bizim rızkımızın içinde. Es-sâil Derdini anlatan bunu vermemiz lazım. El mahrum iffeti dolayısıyla gelip derdini anlatamayan bunu da bulmamız lazım. Cenab-ı Hak yine ayet kerime de onları diyor herkes diyor varlıklı zanneder diyor fakat sen onları simalarından tanırsın Cenab-ı Hak buyuruyor. Sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Nasıl tanıyacaksın? O sima kalbin rotgen haline gelecek. Kalbin devam fotoğraf çekecek. Sen o acımlarından tanırsın bu yürüyüp. Bellasın, şunu unutmamak lazım ki demek ki sahil ve mahrumun rızkı, Allah'ın bir bize verdi rızkın içinde. Yine şunu unutmak lazım ki, fakir bir kimse, yoksul bir kimse, çaresiz bir kimse, bir yetim bir garip bir kimse, dünya hayatın zengini muhtaç. Zengin ise. Ahiret selamet için ona muhtaç. Yani zenginin muhtaçlığı, imkan muhtaçlığı, fakirin muhtaçlığından daha fazla. Çünkü ondan bir ebediyet başlayacak. Onun duasıyla belalardan kurtulacak. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti tecelli edecek. Hastalıklı bir insan dünyada aciz kalıyor. O da Allah'ın kulu. Eyüp selam düşünelim. Saatli bir insana muhtaç. E, kıyamet gününde de, hatta dünyada da o Sıhhatli insan o hastaya muhtaç, o hastanın duasını alacak. Nasıl o dünyada ona baston oluyor, ahirette de ona baston olmuş olacak. Dünyaya gelen çocuk ana babaya muhtaç. Eğer ana baba onu hayır hasenatla doldurursa, billah sonra dinini anlatırsa, en mühim birinci şeyi o dinini anlatması. Çünkü biz ahiret için geldik, dünya için gelmedik. Dünya bir vasıta. Vasıta gaye olamaz. Gaye ahiret. Eğer onu hayır hasenatla doldurursa, e, kıyamette de ona sadakayı cari olacak her ameli. Doldurmazsa ne olacak? Çok mektup geliyor bana. Kızım böyle oldu, oğlum böyle oldu. E, Zamanında onu sen ne verdin ki ne bekliyorsun. O da kıyamet günü davacı olacak bir zaman diyeceğe annem babam ikaz etmedi yetiştirmedi ihmal etti vesaire ben de sonunda bu oldum diyecek. Bellasıl ağır mesuliyetler içindeyiz.